İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri Merhaba İzel. Hoş Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ömer Merhabalar, canlar. günaydın. Merhaba özdeş, günaydın. günaydın. günaydın. Ee, evet, yılın son programı haftanın karikatürlerini yapmaktansa dedik, yılın karikatürlerini şöyle bir göz atalım. Yılın karikatürleri programı yapalım ve bunun için de tabii ki bir uzman görüşe ihtiyacımız vardı. Onun için bir konuğumuz var bugün. Ee, sayın e, Turgut Çeviker, kendisi e, konuğumuz olmayı kabul etti. E, hoş geldin e, Turgut. Hoş Turgut bulduk, hocam i̇yi, i̇yi günler hepimize. Merhaba Turgut. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Ben kı kı kısa bir e, özgeçmişini okuyayım, verirseniz e, Turgut Çeviker'in. Sonra e, kendisi herhalde e, yılın karikatürlerine bize anlatacaktır. Şimdi e, Turgut Çeviker 1950 yılında Çarşamba'da Samsun'da doğdu. İlk orta ve e, liseyi aynı kentte okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakü Fakültesinde e, başladığı Türkoloji eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde devam etti ve okulu son sınıftan terk etti. E, 1972-78 yılları arasında da sinema alanında çalıştı. E, 1977'den başlayarak da karikatür üzerine yazı ve söyleşiler yayınlamaya başladı. 93'te Iris Yayıncılık ve Filmcilik e, şirketini kurdu. Önemli e, yapıtlardan yoksul olan mizah kültürü alanının kapısını da telif ve e, çeviri bir dizi yapıtla araladı. E, Gül Diken e, Mizah Kültürü dergisi 93 2006 yıllarında yılları arasında yayınlandı. Diyojen Mizah Dergisi 98'de. Posta Kutusu Dergisi 2003-2004 yıllarında yayınlandı ve Yemek ve Kültür Dergilerini yönetti 2003'te ee, Çok sayıda kitabı da var. Başlıcaları gelişim sürecinde Türk karikatürü ki 10 albüm ve 3 ilten oluşuyor. 1986- 91 yılları arasında yayınladı. İbret albümü 1908 e, onu da 1991'de yayınladı Çarşamba kitabı var 1992'de yayınladığı Hayal e, öykülerini yayınladığı Hayal adlı kitabı var 1995 e, tarihli karikatür üzerine yazılar e, adlı 5 e, ciltlik bir serisi var 97'de çıktı Türk Edebiyatı'nda futbol 2002 ve karikatür e, karika Türkiye e, 1923-2008, 3 şirklik büyük bir dev bir yapıtı o da 2010'da çıktı. Bir de e, filmi var, e, bir belgesel e, film yaptı. Türk Şanlandırma Sineması Tarihi. O da 1995'te hayata geçti. E, Ekşi Sözlük'te çok hoş bir film. E, Cümle var aslında Turgut Çeviker'i çok güzel anlatan, e, ben onu izninle e, Turgut Hocam ben aktarmak istiyorum. E, karikatür kültürü ve karikatürle ilgili olarak Türkiye'de yangında ilk kur kurtarılacak isimlerden biridir diyor Turgut Çeviker'in için. Evet, e, hoş geldin tekrar. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrar, e, iyi sabahlar. İyi, iyi sabahlar. Şimdi e, Turgut Hocam 2023 yılının karikatürlerini e, seçtiğim karikatürler hakkında konuşacağız elbet. Fakat hepsinden önce bir şey sormak istiyorum. İki evet. karikatürcü bir masanın başında e, buluştuğunda bir araya geldiğinde daha hal hatırdan falan önce birbirlerine sordukları bir soru var. E, ne olacak şu karikatürün hali? Üstelik bu bize mahsus bir özellik de değil. Evrensel bir durum. Çok güncel, evrensel bir durum. İster Almanya'da, ister Amerika'da, Fransa'da olsun. Soru hep aynı. Ee, hazır uzmanını da bulduk. Bu soruyu Turgut Çeviker'e sorayım. Sahi ne olacak bu e, karikatürün halim? <gülüyor> yani e, her ilgi alanında böyle şeyler var. İşte e, şiir ölüyor mu? Bugünlerde... 1940'ları tarıyorum gazeteleri ee, orada şiir geliyor mu diyorlar yani bu 50 kuşağında da vardı yani genellikle böyle e, yani halkın ya da okul ilgisinin zayıfladığı zamanlar e, bu tür e, so, e, şaya şey, bu tür şeyler yayılıyor. Ama yani her e, ilgi alanı kendi e, kuyusunu kazmayı sürdürüyor. Yani aslında e, karikatürün durumu belki biraz daha farklı. Şiirle karşılaştırılamaz. Çünkü şiir e, oturup insanlar kendi içinden doğan bir şey olarak yazarlar. Karikatür ise bir ısmarlama şeydir. Yani gazete ona ısmarla. Bana şunu çiz diye. O demediğinde çizemez. Oturup evde kendi başına ama e, Yani başka bir şey çizer. yani Çünkü gündelik değil O da içinden gelen bir şeyi çizer Ancak nerede yayınlayacak Yani şahit gibi Sabırlı ve şeyli olmalı Yani e, e, e, Bu işi çok sevmeli Yani öylesi örnekte yok Türkiye'de e, O bakımdan e, kalitatür Diğer sanatlara göre Birçok özelliğinde Farklılık e, halka u, okura ulaşmak konusunda da e, çok farklı yani kısaca böyle bir şeyler de, denilebilirsi yani. Fakat okura ulaşma konusunda da bir takım değişiklikler oldu elbette yani değil mi son e, teknolojik evet, gelişmelerle evet. birlikte ve yazılı basının da giderek e, azalması evet, internet, diyeceğim yazılı basında karikatürün azalması. E, i̇nternetle e, birlikte tabii ki. E, Evet. birçok şey değişti karikatürdeki e, e, çalışma biçimi de değişti yani bir gazeteler var real, e, gerçek olarak yayınlanan bir de sanal olarak yayınlanan bir gazete dergiler ve e, ya da siteler var ve buralarda da karikatürler var 2000'lerin başında e, bu sıfır noktasındayken şimdi yani ben benim e, bilgisayarımdaki klasörlere baktığımda 150'ye yakın karikatürcü ismi tespit etmişim. Onların işlerini oraya işte zaman zaman koyuyorum. Aslında eskiden her gün e, bir yarım saatimi verip onları verdim Ama birkaç yıldır ben, e, bu, bu, bundan vazgeçtim çünkü çok zamanım alıyor. Ee, ama yani yüzün üzerinde e, çizgiyle uğraşan insan ya da kayıtatürcü var ve bunlar her gün bilse de ayda en az birer ikişi herkes e, sanal dünyada kendilerini gösteriyor. Bunlar içerisinde e, bazı isimler var ki bunlar en az on tane her gün görüyoruz. Örneğin Muhammed Şengöz onların başında geliyor. Yani Oğuz Deniz, Aslı Altar, e, Mehmet Karaman e, Avrupa'da çiziyor. O, Bayus'un Gökçin albüm yaptığı sanal olarak çizdiklerini e, uzun bir süre Facebook'ta, sosyal medyada ya da e, kayıt her gün görüyorduk. Ama albümden sonra çok çok e, uzun hararla yayınlıyor. E, yani... E, Meclis'in be şapkası çok yani <gülüyor> uğraşları evet, da çok fazla evet, evet. E, yani fakat hakikaten de değerli sanal, bir karikatürcü oldu. Sanal karikatür çizenler e, e, sosyal medyada önemli bir varlık olarak kendilerini gösteriyorlar. E, gerçek medyada ise yani basında basılı olan basında e, karikatürün çeşitli sorunları var. Bir kere karikatürde yani AKP'nin e, e, etkisiyle yani o bir şey var yani e, bu Abdülhamit döneminde olduğu gibi karikatüre mizaha karşı bir e, sertlik var. E, eleştirilen hoşlanmayan bir iktidar var. Kar, karikatür mizah da bunun başında geliyor. Hem mizah derdikleri ki yani tümüyle yok ettiler. Yani Yaman'ın neredeyse sembolik olarak yayınlanan Yaman dışında mizah dergisi kalmadı ki bir zamanlar her hafta altı yedi tane mizah dergisi çıkardı. Ee işte Cumhuriyet'in kalitecici var. Yani birkaç kalitecici var. Daha doğrusu hafta sonları bir e, Ciddiyat adlı bir mizah dergisi mizah sayfası yapıyorlar. Orada görüyoruz birçok kajikatürcüyü ama asartama için e, baş çizer olarak kendini gösteriyor. E, yani, e, Salim Emecan sabahta çizerdi. Çok yıllar oldu çizmiyor artık. Çünkü AKP'nin e, e, kayıt karşı e, düşmanlığı onu da etkiledi. O ki yani yandaş medyada yer alıyordu. O sadece çocuklar için çizgilerini sürdürüyor gazetede. Vallahi ki gazeteleri pek izlemiyorum ama yani 3-5 tane karikatürcü var. Yani bunlar ee, er, er, Ercan sürdürüyor de, mesela Erjan Akbulut karşısında bir yerleri var ancak hani evet. yine de eskiye göre yani e, 2000 öncesine göre e, karikatürbasında daha güçlüydü daha görünürdü daha etkiliydi şimdi şimdi o etki yok yani. Şimdi. Peki e, sen bize bir seçki hazırladın. E, muhtemelen zorlanmışsındır da çünkü e, sonuçta 8-10 karikatürle sınırladık 2023'ün e, karikatürleri diye. Buradaki kriter, evet. kriter ne oldu? Yani yolladığın e, yolladığım -12, 12 tane karikatür var. E, kriter ne oldu? E, o karikatürler üzerinde de biraz konuşalım istersen. Ee, yani şöyle söyleyeyim, ee, yani ben benden yani böyle bir programa katılmamı istediğinde klasörlerime baktım ve hepsini tanıdım. Ancak yani yılın e, işte ilk üç dört ayı her gün arşivleme yapmışım. Ondan sonra işte ilgimi çekenleri e, klasörlere koymuşum. Yani dolayısıyla bu e, çok iyi aslında yılı ama yani tarayabildiğim karikatürler üzerinden ancak bunu yapabildim. O yüzden yine de taradığım karikatürler beğendiğim karikatürler ve yani esprileriyle de farklı bir karikatür serisi olduğunu düşünüyorum. Yani Onları e, seçerken e, özellikle e, sanal olarak çizenlere ağırlık vermek istedim. E, yani Muhammed e, Ozdi dizle gerçekten çok çok beğenilen türk atıcılar sanal dünyada da Muhammed ise bir mucize yani her gün belki bazen 5-6 tane, 10 tane karikatür çizdiği oluyor. yani e, Ve bunu paylaşıyor. Biz bunları görüyoruz. Ee, e, özellikle bir tema üzerine e, çalışmayı çok seviyor. Sonra vapurdaysa, işte vapurda eskiz çiziyor. Kıra gittiyse, yürüyüşe çıktıyse e, oralardan kronikler çiziyor. Yani bu e, komple bir e, çizer. Yani gerçekten e, hayranlık verici bir de sıra dışı şeyler çiziyor. Yani e, beklenmedik, şaşırtıcı özelliği Tanaral'ın üstünde çok durduğu e, özellikle kendi e, Tanaral'ın parladığı zamanlar kendisiyle yapılan süreçlerde karikatür konusunda e, şu, yani karikatürün e, onun için şaşırtıcı e, bir etki yaratması çok önemli bir şeydi, unsurdu. Bu şaşırtıcı özelliği Muhammed'de fazlasıyla görüyoruz. Yani e, hiçbir şekilde e, daha önce çizilmemiş şeyler çiziyor. Bu karikatürde, özellikle basın karikatüründe bu çok çok e, e, Rastlanan bir şey değildir. Oğuz Demir ama, daha ama, başlığı evet. çizer mesela. Aslı Alpar var. Ee, hepsi sanki bir gazeteye çizer gibi e, çalışıyorlar. Ancak tabii ki her gün e, her gün çizmiyorlar. Yani özellikle Oğuz çok e, bu uçak kemiğe dayanmış konularda yani gündem olmuş konularda e, ikonik şeyler çiziyor çok. E, yani ve, bir de ...çok sayıda paylaşım alıyor. Aslı ise çok... ...bir de hayvanlara karşı büyük bir şey var. Hayva, büyük bir hayvan sever... ...hatta hayvan militanı... ...yani hayvanların hayatının... ...Türkiye'deki... E, ...koruyucularından biri. Bunu çizgilerine de yansıtıyor... ...fazlasıyla. E, o da özel bir insan. E, Bizde de... kadın karikatürcüler... ...çok sınırlıdır. O... o yani Türkiye karikatüründeki e, en e, militan çizerlerden biri oldu. Gurur verici bir şey Aslı Altan'ın e, mücadelesidir. E, Mehmet Karaman var Avrupa'dan yolluyor, çiziyor. Yani e, dünyada görüyoruz. E, hem desenler çiziyor, hem karikatürler çiziyor ve o yani neredeyse 10-15 yıldır. Her gün mutlaka çizgiler görürüz. Ee, kendi dünyasında e, yani e, hem resim yapıyor hem işte desen hem kaygatür çiziyor. Bunu da dünyaya paylaşıyor. O, o da önemli bir çizer benim açımdan. Ee, yani e, ne diyeceğim ee, bir şey, şöyle, yani, şöyle bir şey eklemek istiyorum. İzdin de. Ee... Dergilerden söz ettim. Bir de Aslı Alpar'dan söz ettim. Aslında bizim e, çok önemli bir özelliğimiz Türkiye'de e, yayınlanan e, Bayan Yanı diye bir dergi var. Neman grubunun çıkarttı. Evet, bir evet, dünyada evet. bir örneği olduğunu da zannetmiyorum. E, kadınlar tarafından e, neredeyse tamamına yakını e, hazırlanan e, hem çizerleri hem yazarları kadın olan e, çok ilginç bir dergi değil mi? O, o konuda ne diyeceksin? Yani Gerçekten e, çok e, cüretkar diyeceğim hatta. Çizerlerimiz de evet. var. E, İpek Ötürlüğü yani, hatta e, Zehra Ömeroğlu yani, gibi. Yani evet. mucize gibi bir şey aslında. E, Türkiye'de kadın karikatür kadınlar için mizah dergisi 1910'da çıktı önce. Yani Leylak diye bir e, dergi bu. Fatma Zehra adlı bir kar kadın karikatürcü var. O da karikatür dünyamızın ilk kadınıdır yani e, yani ondan sonra e, kadınlar için e, yine tu tu, tu bir tesadüf Oğuz Aral Tekin Oral onların işte Günaydın Offset'teki karikatür e, dergilerimiz, mizah dergilerinden birisi de Günaydın'ın eki olarak verilen laflattı. Laflattı evet. e, orada e, bu iksiz bıyıksız, biz bu başlığıyla, cizasıyla çizen birçok genç kız karikatür çizdi. Ee, tabii gırgızla de çiziyorlardı ama o yaklakta daha çok e, görülüyorlardı. Yani e, siyasi bir dergi, bir dergi tam olarak evet. siyasi kadın hakları ya da feminist bir dergi şey, Bayan Yanı. İsim de güzel, ilginç. Hem Sadece o alıştığımız mizah dergisleri gibi değil, e, ayda bir ya da iki ayda bir yayınlanan bir e, edebiyat dergisi gibi de okunabiliyor. Evet. O bakımdan sa sa e, sadece Türklerin anlayabileceği bir isim ama. Yani sadece bizim anlayabileceğimiz bir isim Bayan Yana ama e, gerçekten dediği gibi çok enteresan. Peki biz şimdi e, seçtiğim karikatürlere şöyle bir hızlıca e, zamanımızda daralıyor e, bir bakalım evet. mesela. Ohan'ın karikatürünü en son e, gönderdim bana. Ohan Neş kadın karikatürü e, farklı bir yerdeydi. Sona bırakmıştım ama işte çok unutkanım aynı zamanda bu zamanlar. O yüzden e, en son onu yolladım yani evet. O Ohan biraz söz edebilirim belki. Ohan Neş evet. yani farklı bir karikatür çiziyor da Agos gazetesinin baş çizeli denebilir yani orada çizen başka birkaç çizer daha var ama en çok o sosyal basına o Anlis'in karikatürü yansıyor yani bir alışmadığımız bir karikatür çiziyor bir işaret dili oluşturdu ve bunları çok iyi kullanıyor yani o ee, çok etkileyici çok e, çok acımasız hani acımasız toplumu e, toplumu çok üzen, çok kendi e, yakan konuları e, aynı şiddetle e, eleştiriyor ve e, ve kendi estetiğini daima her karikatürde sürdürüyor. E, o hangi kaiz gibidir. Yani aslında şiir çevirileri de onun şiirlere kadar yakın olduğunu gösterir. O benim yani ta başından yani neredeyse ilk karikatürünü yayınlamak bana nasip olmuştu 1978'de. Yani Ankara'da e, Köykop dergisinde onu ilk tanıdığımda ki e, e, şey, hallerini anımsıyorum. Yani fırfır bir insan ve Şiirle dolu bir dünyası var ve onu o dünyayı karikatürlerinde de e, gösterebiliyor. Çok başarılı, çok cetaret dolu karikatürler çiziyor. E, o Oğan'ın e, karikatürler Ömer Madra yayında mı dinliyor musunuz? Dinliyorum. Evet. Ben de çok <gülüyor> yani, o... ilave etmek isteyeceğim zaten. Lütfen <gülüyor> çünkü broşürlerde e, genellikle Oğan'ın imzası oluyor. E, evet. Açık Radyo'nun oluyor. Yayın e, ha, yılda iki defa olan yayın dönemi broşürlerinde genellikle Oğhan'ın son yıllarda her zaman Oğhan'ın Oğhan Nesciaskal'ın karikatürleri oldu. Bu şimdi e, Turgut Çeviker'in yolladığı da daha önce Açık Radyo'nun Açık gazete içinde de söz konusu edilmişti. Yani Gazze'nin bir tabut olarak çizilmesi gerçekten çok son derece çarpıcıydı bir bütün şey İsrail, Gazze e, Batı Şeria çizimi içinde e, bizde e, geçen yayın döneminde 57. yayın döneminde bir var olma stratejisi olarak cesaret konuluydu genel broşürümüzün konusu ve açık radyonun şeyi e, orada da kendisi Newton sarkacı denen bu sarkan bilyalar var ya orada cesaretin C'sini Açıkta tutuyor. Vuracak ve esareti dağıtacak cesaretle diye. Esaret kalıyordu çünkü şeyinde. Onu evet, müthiş bir şeydi o da. Evet, müthiş bir çizimdi. Bu sefer de 58. yeni yayın dönemimizde 30 Ekim'de başlayan e, bitmekte olan dünyanın en sıcak yılı olduğu kesinleşti artık. E, tarihlere geçmiş 2023'ün. Onunla ilgili olarak da ee, bir ateş topu buz dağı yerine bir ateş dağı çizmiş ve onun üzerine çıkmış bir e, kutup ayısı bağırırken çizilmiş bir şey insanlığın faus insanlığın küresel ısınma, insanlığın şeytanla faust pazarlığı diye de önemli bir araştırma grubunun yazısından alıntı yapmıştık James Hansen ve arkadaşlarının. Orada da işte Bağıran Kutup ayısı da beni temsil ediyor. <gülüyor> Peki. Biz demedik. Evet. Rumdur evet. yani. Evet. Ben o zaman bize göndermiş olduğun karikatürlerin hiç isimlerini yani çizerlerin isimlerini bir geçeyim hatırlatayım. Necdet Yılmaz var mesela çizgilerini onun da daha çok sanal ortamda izliyoruz. Murat Say'ın aynı şekilde zaman zaman Cumhuriyet'te yer alsa da ciddiyette sanal ortamda o da çok üretken bir çizer. Sefer Selvi evrenselde. E, izliyoruz onun çizgilerini Leman'da da yer alıyor zaten e, Zafer Temuçin e, demin sözünü ettiğin e, ki e, Cumhuriyet'in baş çizileri oluyor Tayyar Özkan e, var e, Kemal Gökhan Gürses'in kargası var ünlü artık klasik kargası sigarayı zamanla <gülüyor> Muhammed Şengöz e, bolca söz ettin o e, Oğuz Demir e, aynı şekilde e, internette çizgilerini görüyoruz. Sönmez Karakurt, e, onun çizgilerini de oksijende görüyoruz zaman zaman. Ve Tanoral, e, bize bu e, çizerlerin e, çizgilerini, karikatürlerinden bir seçki yolladın. E, bu konuda söyleyeceğim evet. bir şey var mı? E, var, Söyle, e, tabii ben karikatürleri görmeden konuşuyorum. E, e, o Kemal Gökhan üstünde dumam lazım. Kemal e, de çok şiirsel bir çizgi dünyası taşıyor ve e, Cumhuriyet gazetesinde ağaç yaş Generi bandında bu bugün Mehmet Faata adam sanata onunla yaptığım bir röportajı götürmüştüm. E, yayınlamayı da kabul etmişti ve şöyle demişti Kemal e, bir yazar aynı zamanda demişti yani o e, bu Turhan Serçuk içinde söylenirdi yani Abdülhamid'ten gelen bir şeydi bu e, Kemal gerçekten şiirsel şeyler çiziyor kargasıyla o çok e, karga'ya çok düşkün bir e, çizer karganın diliyle konuşmayı çok seviyor ve çok gerçekten şiirsel şeyler çiziyor ve sosyal medyada en yaygın e, görülebilen e, yayılan e, beğenilen bir karikatürcü. O yüzden Kemal'in e, e, adını yapmak gerekiyordu. Bu, Şimdi e, bunu. Gösterim gör, gör, gör, sonuna geldik arkadaşlar. Öyle mi? Nasıl? Daha evet. yeni baş, daha yeni başlamıştık. <gülüyor> Maalesef yarım saatlik programımızın sonuna geldik. Onu söyledim. Evet. evet. Ee, ben, o, zaman o zaman ben Kemal, Kemal Gökhan Gürses'in karikatürünü okuyayım bari. Vallahi evet. iyi susuyoruz, ben, ben, çok iyi susuyoruz. Şey eklemek isterim yani Açık Radyo'nun ha. karikatüre karşı ayırdığı karikatür için ayırdığı bu programdan dolayı onları kutluyorum. Çok hep e, benim e, evimde her an açıktır radyo tar başından beri. E, çok teşekkür ediyorum karikatüre gösterdikleri ilgi için. E, yani bu e, karikatür görsel bir şey olduğu için yani sesle yani tanımlanıyor karikatürler orada. Hani orada birazcık Belki sıkıntı oluyor ama e, olsun. <gülüyor> evet. Tebrik ediyorum evet. açıkçası. <gülüyor> çok teşekkür ederiz biz de sana. Evet. Çok teşekkürler katıldığın için. E, e, biraz sıkıntı e, oluyor, oluyor ama işte sıkıntıya da katlanmaya alıştık. <gülüyor> müthiş yani. Seni de tebrik, tebrik ediyorum. Çünkü dünyaya ulaşıyorsun. Her tarafa e, hem gidiyorsun... Kesildi. Öptü evet. Süre süre bitti o ee, <gülüyor> Peki o zaman e, ben e, e, iyi seneler diliyorum hepinize iyi yıllar diliyorum. E, hafta herhalde görüşmeyeceğiz. Ayın biri bırakacaksınız tatil yapalım, değil evet. mi? Evet. Gelecek hafta görüşemiyoruz. Birinde tamam. 15 gün sonra. bir tatilde görüşmek üzere. Evet. Görüşmek üzere. Bütün dinleyicilerimize de iyi yıllar, mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Çok çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek. üzere.